Kant'ı hakkını verir. Kant gerçekten büyük bir ustadır. Kant'ın antinomileriyle ispat ettiği üzere biliyorsunuz o şeyleri ikiye ayırır. Bir Eşeinung olarak ayırır. Yani bütün gördüğümüz alem fenomen de nedir? Fenomen, Almanki Eşeinung. Eşeinung fenomenler dünyasıdır bu dünya. Bizim teması geçtiğimiz. Bir de dinden zihd var. Numenler dünyası. kendinde şeyler duyulmaz. Fenomenler dünyasına bakarız. Fenomenler dünyasına duyularla temas ederiz. Dolayısıyla bilginin temelinde duyu vardır. Ve deneyim vardır. Ancak bu deneyim Unshout'la Bu Unshout Görü demektir. Sezi diye de çeviriyorlar bilincin anşağınlığı olmadan deneyim gerçekleşmesi. Yani eşayın fenomeni bilincin karşılaşmasında e, görünüşler, bilince kendini sunarlar ama bilincin onları daha en baştan e, tanımlayacağı anşağınlıkları var. Anşağınlık nedir? Zaman ve mekan. Yani zaman ve mekan bilincin kategoridir. Eskiden neydi? Nesneye uygun düşünmek esastı. Kant'ın Kopernikçi devrimi budur. Yani aklı nesneye mutabakat hakikattir. Kant'tan sonra nesne akla mutabık, zihne mutabık olacak. Çünkü e, zihin daha en başta onları... E, zaman ve mekan anşanpları içerisinde aldırılıyor. Eşenut dolayısıyla zaman ve mekana tabi oluyor. Şimdi peki nedir bu eşenut anşanpla birleştiğinde ne oluyor? Yukarıda Fersland var. kategorileri var, kavramları. E, 12 tane. Dolayısıyla buradaki zihindeki imgeler Ein Bildungskraft yani muhayyye yetisi tarafından kavramların altına getirilmesine düşünmek ve bilmek ve Yani nedir? Benim kavramlarım var. O kavramlar uzun, diyelim ki ne olsun tümel, e, tikel, tekin. Ben dışarıda tekil bir şey gördüğümde eşyanım bu. O benim zaman ve mekan kategorilerime dahil olarak e, kavramın altına getiriyor. Tersi anlamda bir teori katıyor. Ya yani kan katıyor, teorik. Şimdi burada tabii bir sürü e, apriori vesaire, yani zihnin kendi e, şeyleri vardır, bir kapasitesi vardır, bir de duyuların, dış dünya kapasitesi vardır. Bu ikisinin işbirliğiyle bilgi oluşuyor. Bu teorik bir bilimsel bir bilim. Burası bilimin alanı. Ama Fersland'ı yani bu teorik aklı sınırlayan anlamı hepsini sınırlayan ne var yukarıda? Fenun var. Fenun da bu, bu anda Platon'a selam çakarak ideler diyor. Tıpkı alttaki bekliflere ee, kategoriyon dediği gibi yukarıdaki bekliflere de ide. Şimdi yukarıda üç tane ide var. Bu ideler kozmolojik bir de, teolojik ide, psikolojik ide. Bunlar diyor, kurucu kavramlar değildir Ersteam'ın kavramları diyor. Ama düzenleyici, regüle edici kavramlar. Bu ideler. Neden bunlar diyor? Psikolojik bir de ruh. Ee, psikolojik de, e, ve e, teoriyon ide tanrı e, kozmolojik ide evre bunlar kendinde şeydir eşeim değildir bunlar fenomen değildir, nomendir. dolayısıyla bunları bu kavramlara sahibiyordur ama onları ne kanıtlayabiliriz ne kanıtlayabiliriz işleme satamayız niye? niye? Onları sadece form olarak, Fersland'ı regüle etmek için olmalı. Ama kullanamayız. Mesela Tanrı var, arada Fersland, Tenint yani burası, burası Fersland. En altta da Duyular var. Değil mi? Şimdi eli alıyorsunuz, buradaki ideyle, Duyudaki eli birleştir, Tanrı'nın eli diyorsunuz. Birilerin yaptığı en büyük hata budur. Bu. Çünkü eşyanın, görünür olan şeyler ancak Fersland'ı da Kavramın altına gelebilir. İde kadar gidemeyiz. O yüzden alim ve vergi antrenomilerden bir tane örneklerden bir tanesi çatışkılarda, evren, kadim midir, değil midir, sonsuz mudur, ezeli midir, değil midir tartışması. Diyor ki bundan daha saçma bir konuşmam lazım. Çünkü ikisi de doğru, ikisi de yanlıştır. Niye evren ezelidir de ispatlanabilir? Evren ezeli değil de ispatlanabilir. Neden? Çünkü evren tasavvur edilemez gibi. E evren ne? Evren duyulara gelmiyor. E şahin imbi yok. O halde o nasıl biliyorsun sen? Sen sadece evreni düzenleyici ilki olarak kullanabilir. Ama onu duyularla, deneyimle içini dolduramadığın için o sadece düzenleyici ilke olarak kalır. Ve bundan ancak ahlak üretilebilir diyor. Özgürlük üretilebilir Tanrı. Ee, evren ve e, şey ruh. Bundan özgürlük kavramı ortaya çıkar. Ahlakın temelinde de özgürlüktür. Dolayısıyla fenur pratik akıl demektir. Aslında çok enteresan bir alt üst oluşu yaşanıyor burada. Dolayısıyla bu pratik akılla etik ortaya çıkar diyor. Ahlak ortaya çıkar. Ahlaki davranışların temelinde bu üç ideye dayalı olarak akıl Ödevi, görevi ortaya çıkar. Yani nedir o? Öyle bir eyle ki bütün insanlar için geçerli olsun. Evren kavramının olmasa bunu diyemem. Tanrı kavramının olmasa diyemem. Kendi bencilliğini parantez altına almamı sağlayan, asla içini göremediğim, bu dünyanın zihni, bu kendinde olan şeyleri.